Kendi kendinin e, düşmanıdır. Düşünse, bu kainatta ben yalnız değilim. Muhakkak dünyaya gelmemde bir gaye var. Bunu anastrasalardı o zaman insanlar da Bugünkü hâllere, o günkü hâllere düşmeyeceklerdi. Demek ki böyle bir niyetle diyor, yok, tasavvurlar diyor, yok, böyle bir şeyler yok. Dünyaya gelebilir ama işin farkında değiller. Ama onun bir hesabı, onun bir kavmi var o kanun yürüyor, kalbi getiriyor. Sen istesen de istemesen de o kanun yürüyor. Sana gereken tebligat yapılıyor peygamberler, kitaplar, ailene i Gönderiyor sana. Senin ne olduğunu, ne yapman lazım geldiğin bize anlatılıyor. Anlamıyorsak sonrada katlanacağız. İnsan aslında kendi kendine katilidir. İnsan kendi kendine düşmanıdır. Bunu unutmuyorlar. Sonra, kötülük eden o ümmetlerin akıbeti ateş oldu, ateş, cehennem azabıdır. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini tekzip etmişlerdi. Tekzip ettik, yalan yalanlamak. Allah'ın ayetlerini yalan yalanlamak. Böyle bir şey yok, senin kendi kendine söyle. Hz. Peygamber okuma yazması bilmez. Onu Allah biraz öyle yaptı, ümmi ümit bedengel ama aynı aynı demek aynı demek de ama okumayı ilde aynı demek de ama pratikte okuma yazması da olmayan Allah onu öyle yaptı eğer bir de okuma yazması olsa <gülüyor> sen <sabah kadar> bunu <gülüyor> yazıyorsun akşam da bize söylüyorsun diyeceklerdi. bunu da söylemedi ama çok ettiler. Sonra. Kötülük eden de ümmet, ümmetlerin akıbeti ateş oldu. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini tezif etmişti onları eğlenceye alıyorlardı. Gelin seninkine bir ayet geldi. Ne oldu falan dedi. Böyle, böyle Hazreti Peygamberi al alay ediyorlardı. Ne getirdi falan dedi. Yani, yani gerek Allah'ı inkar edildi ki gerekse Hazreti Peygamberi laf atıyorlardı, onu açık alıyorlardı. Allah, ilkin mağlukunu yaratır. Allah başta mağlukunu, ister hayvan ol, insan insanın ol, nebat olsun, yaratıyor, sonra onu ölümünden sonra ilgirtip alır. Nihayet hepiniz ancak onu döndüreceksiniz. Burada hep söyleyeceğiz çok da bunun yaşam kardasyon eee yani geçit bir, şey, bir alakası yok. Tenasür yani Avrupa'lacısı yaşam kardasyon ruh bir çöde gidip yere gidip yere gidip, gidip madem sonra hesap vermek varsa hangi hayatını hesap Yaşam e, kardasyon eee istihali bir görüş değildir tasavvuflu bir görüş değildir. Ama tasavvuf çok geniş manada bir şey olduğu için artık tasavvuf anlatılacak, anlatılacak kelime de bulunamıyor. Dağırcığımız yetmiyor buna. Dağır, tasavruf, işte tasavruf onun için anlatmak için kelime dağırcığımız yetmiyor. Onun için aşk meslek, şarapların altında görülüyor. E, bunlar bu büyük işleri haçaya anlatacak kelime kırptığın biz en zengin bilgilerde anlatamıyor bunları ama şimdi bütün büküp beksem yanlış anlaşılmalar oluyor ee, şimdi şu okuduğum zaman e, ben işte, bak dedi yani var yani karnosyon yok daha ne belki bakarım sonrasında gördük sizi yoktan var dedik dünyaya geldiniz yaşadınız öldünüz. Tekrar geri geldim, ben sizi tekrar dirip geçem. geri geleceksiniz ama dünyaya değil, ahirette dirileceksiniz, hesabınızı vereceksiniz. Hesabı sonrasında cennet ve cehennem mi de gideceksiniz, gideceksiniz. Allah'ın tekrar dirilmekten kastı bu. Yoksa sen dünyaya geldiğin, yaşadın, gittiğin bir daha geldiğin geldiğin, bir şey yok. ki gün günahkarlar bulduğu ümitlerini keserek susacaklardır. Çünkü nedir? Allah'ın gösterdiği delilleri görecekler. Ve sevimize bunu söylemiştin ama biz bunlara kulak ettik, inanmadık. Bunun karşısında söyleyecek bir şey Allah'ın dediği şeyler olmuş. Kıyamet kopmuş, Hesap terazileri konmuş, cennet olduğu, cehennem, hepsini meydana konmuş. İnkar edecek bir şey yok. Rüyaleteyi kabul etmek lazım. Evet, sen bize bunları söylemiştin ama dinlemedik, olana razı. Hatta yalvaracak, bizi tekrar dünyaya gönder de, Efendim senin dediklerini yapalım, bizi biz, biz, cennetine göre ama iş hiç, işten geçti. Ata olan, ata olan, üst különü geçti. Sen, sen burada kaldın, öfüye Ortaklardan da kendilerine şefaçağır olmayacaktır. O, o, o ortakları kim? O, kendilerine putlara tapmaya keşfek edenler de o tapılan putlar. Onlardan da bir yardım göremeyecek. Kendine faydası yoksa sana faydası olsun. Görüşü, iş yapı almadık. Onlar da ortaklarına da inkar edecekler. Hayır biz bu bir, şey, bir şey söylemedik. Şeytan da bunun içinde. Şeytan da bunun içinde. O kutlar da bunun içinde. O kutlara teşvik edenler de bunun içinde. Hayır biz böyle bir şey söylemedik. Tabii ki söyledik mi? Ama hepsinin defteri Allah'ın yanında. Kıyametin kopacağı gün, evet bugün, tekrar anıyorum. Kıyametin gün, evet bugün, müminlerle kafirler birbirlerinden ayrılırlar, çiftler ayrılıyor. Artık iman edip de güzel amel ve ha ha hareketlerde bulunanlara gelince, onlar bir bahçede gezer mesur oldular. Mesur semih içinde oldular. Mesur semih içinde oldular. Tabi genel bahçelerinde neşe içinde kalacaklar. Ama küfür ve inkar edip de ayetlerimizi ve ahiret mükafatını yalan sayanlar, onlar da mazrafta kalmak üzere ihsar olunmuşlardır. İhsar demek Buradaki birçok mahallesi varmış da, o cehennem mahallini hazır bulunduracak, bulunduracaklardır. Göklerde ve yerde ham onundur. Bütün kâinat ona hamd edilir. Başka bir şey hamd edilmez. Ayşe'ye, Fatma'yı, Ahmet'e, Mehmet'e hamd edilmez. Sadece Allah'a hamd edilir. Gülüs hamdından bir şükür farkı. Bülkeşke burada anlattı. Sadece ona hamlidir. edilir. Başkası edilmez. Burada şu bak, göklerde ve yerde ham onundur. Burada izahında diyor ki, bu bir cümleyi müterazadır. Yani müterazı demek bazen test manalar bir parantezi al al al al, al al al al bu ayeti verir ayeti bu, ayet, ayet. bu e, ham gelecek sade Allah'tır başka ham yoktur Gündüzlerin nihayetinde gündüzlerin nihayetinde de yani ikindi vakti ve namazı öğle vaktine varınca da Allah'ı kendinize ve tesbih edin, namaz kılın. Şimdi namazın kaç vakit olduğu halen de münakaşa edilir. Şu, şu ayet-i kerime ve daha başka ayet-i kerimelerde, bunun beş vakit, hatta bazı yerde namaz beş vakit diye de bildirilmiştir. Buna rağmen namaz kaç vakit diye halen e, e, münakaç edilir. Burada, semavat ve arzda semavat ve arzda bunun bulunanlar Cenabı Hakk'ı tenzih ederler onun için namaz kılarlar ikindi e vakti ve namazı buradaki anlatılan şey ikindi var günün nihayetinde demek ki gün ikindi vakti geçtikten sonra gün bitiyor akşam başlıyor ikindi e namazı bu buna e, orta namaz derler. Şimdi gelecek Orta namaz. Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarıyor. Şimdi mana maddi ve manevi. Yoktuk. Yoktuk ama bizi yarattı. Yoktan var etti. Allah'ın yoktan de Bir de nasıl Kurumuş bu topraklara yağmur yağar, o topraklara canlanırsa, cahil bir insan, kafir bir insanda Hı. zamanı gelir, bir himmet, bir müsret, bir yardım gelir, kalbi Allah sevgisiyle dolar, bu da canlanır, ölürken dirilir. Toprak yağmur yağınca nasıl misli kokar dirilirse, o cahil insan, o kafir insan, Allah'a inanmayan insan da o Allah'ın yardımıyla dirilir. Ölüyken canlanmış olur. Ölüden diriye, diriden ölüyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hiç çoktan, hiç çoktan bizi diriyor. Dirden öyledi, o, o, o, o, o, o, o çıkarıyor, biz diriyken, canlıyken öbür tarafa intikad eder. Arzı ölümünün ardından o canlandırıyor, yağmurlarla suyundan canlandır. İşte siz de kabirlerinden böylece çıkaracaksınız. Burada birçok şeyler var onun üstesini. İkinci vakti namazı var, öğle namazı. Ee, Kur'an'da beş vakit namaz hakkında bir şey gördüm diye sorunca, evet bu, bu ayeti söylüyorum. Ee, i̇nsanın yaratılışı safa safa. Yani insan hayatı safa safa. Hiçbir şey yokken insan annede canlanıyor, meydana geliyor. Altında doğuyor, çocuk oluyor. Çocuk küçük yani. Bebek oluyorsunuz, büyüyorsunuz. Gençlik çağımız oluyor, her şeye yapabilmeyi dolayı, yaşlık zamanı göre, ondan sonra da ölüm. Bunlar insan hayatında hep safhalar. Burada anlatılmak istenen bu. Sizi bir topraktan yaratmış olması onun ayetlerindendir. ayet hadis hadiset burada. ayet hadise. Yani sadece, ayet demek sadece Kur'an'ın cümlesi değildir. Ayet bir oluştur, bir fiildir, ikisi de bu toprata yardım olması onun ayetlerindendir. Sonra size her tarafa yayılır bir beşer oldunuz, bebektiniz, yoktunuz, meydana geldiniz, bebek oldunuz, genç oldunuz, işte iş yapar hale geldiniz ve bütün dünyaya yayıldınız. Beşer, beşer demek insan demektir, insan oldunuz ve bütün dünyaya yayıldınız. Size nefislerinizden kendilerine ısınmazsınız diye efendim, e, zevceler yaratmış olması, aranızda bir sevgi ve esirgeme yapması da onun ayetlerindendir. Demek ki insanlar arasındaki anneler, babalar arasındaki sevgi, saygı, çocuklar ve anneler, babalar arasındaki sevgi, saygı Yaratması da onun ayetlerinden, yani onun Allah bunlara da yaratmış. Şüphe yok ki bunda fikrini iyi imal edecek bir kavim için elbette ibretler vardır. Düşünün, düşünce mili. İnsan düşünmek ve düşündüğünü yapmak için burada doğmuştur. Niye geldi? Çocuğun olmayan ya çocuğun arasında bir sevgi bağı var. Korkmuyor mu? Korkmuyor. Çocuk dayak yiyor, koşuyor, annesine koşuyor. Dünyanın annesi, annesine koşuyor. Hiç sevgi var, baba var. Veya babaya koşuyor, baba da bana takıyor, gelin babaya koşuyor. Erkek bir kadın, bir bağ var arada, birbirlerine muhtaçlar, erkek kadına kadın erkek buluş. Allah herkesi birbirine muhtaç yaratmış. İnsanlar, kimiz çöpçü olmuş, kimiz alemanı, e, çöpleri toplamış için çöpçü dersin. Herkes alemse çöpleri kim toplayacak? Kimisi denizci olmuş, balıkçı olmuş, kasap olmuş. Allah, bizi kasaba da muhtaracağız, çöpkü de muhtaracağız, alem'e de muhtar, PGM'de muhtaracağız, PGM'de Allah bizi birbirimize muhtaç olacak şekilde yaratmış ve İlahi nizamı, beşer nizamını böyle kurmuş ve insanlar arasında bir sevgi, saygı yaratmış. Ama şunu söyleyeyim, Kıyamet'in yaklaştığı da bu saygı, bu, bu münasebetler teker, teker, teker, teker efendim, çıkacak. Allah dünyayı böyle yarattı, bu nizamı kurmuş, dünya yaratıyormuş ama bu nima bu nizam bozuldukça da <gülüyor> dünya yavaşlığı <gülüyor> şekline dönecek. Kanun bu. Böyle söylüyor. Size nefislerinizden kendilerine ısınsın diye zerceler yarattık. Olması aranızda bir sevgi ve esirgeme yapması da onun ayetlerindedir. Şu diyor ki bundan fikri iyi, iyi iman edecek bir kavim için elbette ibretler vardır. O gökleri, o yeri yaratması illerinizden ve renklerinizden birbirine uymaması da onun ayetlerindendir. Dünyada bilinir ki dil var. İngilizce var, burası belki kendi dilini konuşuyorlar. Dünyada renklerinde kimseler var. Biz beyazız, siyah olanlar, kızılderli olanlar, sarı, sarı beniz olanlar var. Ama birbirinizi tanıyasınız diye yaptık. Hakikat, bunlarla dileyenler için elbette bir ibretler vardır. Gece uyumanız, gündüz onun fazla kerevinden nasip aramanız da yeni onun ayetlerindendir. Çok bir bir makine bile çalıştıktan sonra bir müddet dinlendirilir, bir, bir araba. Bindiğiniz araba giriyorsunuz. 8-10 saat sonra mutlata yorulmaya başlar, çekmeye başlar. Bir, bir, bir metret mutlata dinlendirmeniz lazım. İnsan da böyle bir gündüz, çalışıyorsunuz. Fiyle, zihne neyse, zihne çalışmak ve fiyle çalışmak kadar zordur. Bir metret dinlenmek istiyoruz. Gece uyumanız, gündüzü onun fazlından, keriminden aramanız için de yine onu ayetlendirir. Şüphesiz ki bunda da e, hakikatlere kulak verecek bir zümre için mutlak ibretler vardır. Dinlenmeniz için geceyi yarattık, dikkatli e, uyuyun, dinlenin. Dinlenmeyen bir insan 2-3 saat gece ondan sonra durur. Ne düşünebilir, ne görebilir, ne de e, mantıklı düşünebilir e, insanın dinlenmesi lazımdır. Yani. Yine onu ayetlerinde de ki, o süsü, o süsü, o süsü, hem korku, hem tamam, korku biliyorsun, her bir şey korkuyorsun. Ve tamam, tamam bir şey, arzusu isteği çok fazla olmak, tamam. Tamam etmek, para tamam yapıyor, mala tamam yapıyor, buna buna tamam yapıyor. Tamam vermek, işin şimşiri gösteriyor. Yıllar şimdi dedim insan var. Yıllar yıllıyorum istedim istemedim korkuyorlar. Ya var ya yolda gidiyorsan şaf tepene şey. Ben de giden benzen tankı vardı. şöyle bir gözüze ölmedi dedim de. Bir göldürüm düştü. Benzin tankının şey yokmuş arkasında zincir. Zincir sallamış. O zincirin kopmuş kopmuş. Benzin tankeri patladı bomba gibi patladı gitti. Yolcular yıldım-ıslah beden korkuyorlar, mühküm olanlar da, bir yerde gelmiş olanlar da, yağmur bekliyorlar. Ama yolcu yağmurdan korkuyor. Niye? Yağmur yağması için de, üstüm şey yapar lazım. Şimşek çakınca da, yıldım yiyecek, yıldım kendisi yapacak, yolcu ondan korkuyor. Mühküm olan, bir yerde yenilmiş olanlar da, Allah'tan yardım bekliyorlar, rahmet ediyorlar. Gövün ve yerin emriyle durması, emriyle durması da yine onun yine onun ayetlerindendir. Sonra da sidi bir tek davetle çördüğünüzde zaman hemen yerden çıkacaksınız. Çoğumuz halen de dünyanın kainatın borçlu durumuna akıllı yerlerimiz. Hadi Nebüle Hatun kaç yıl ben söylemiş. Dünya ya, ya çekiliyor dört taraftan diye et, et, et, et, etiliyor ki orada duruyor. Şimdi tabii dünya boşu elinde kitapta bunlara var Dünya boşluk çekim olmadığı için her şey yer yerinde duruyor. Çekim olsa kim bilir nereye yuvarlanıp gideriz. Kanaatte Dünya sonu olacak. Dünya çekim kuvvet azalır zaman Dünya dün bu Veyahut da merkez ve kuvvetleri çekip, fezanın karanlıkları içerisinde kaybol gidecek. Ama her şeyi bir nizama var. Allah yaratırken, her şey bir nizam içine yaratmış. Öyle yani bir nizam bozulmuyor. Bozulmuyor. Biz yani yeni bir şey bulduk falan diye yalan hepsi Biz kurulmuş bir nizamı yeni yeni keşfetmeye başlıyoruz aslında. Yani bir şey bulduğumuzdan, bir şey yaptığımızdan yiyelim. Evet benim yeni kap takmışım yeni bilmem ne yapacağım cezalı bir şeydi gülüyormuşum yalan cezene kalmıyor zaten gülüyorsun göklerde ve yerde ne varsa onundur. hepsi de ona boyun ilgilidirler her şey Allah'ın her şeye evet. Evet diyor, diyeceğiz de zaten demekten de başka bir çaremiz yok. İkin mahluku yaratıp sonra onu öldükten sonra tekrar dirikten sonra edecek olan da olur ki bu ona göre pek kolaydır. Şimdi mahluku yaratıyor. İnsanlığı, hayvan nesi Onu öldürdükten sonra tekrar dirilttikten sonra iade edecek. Nereye iade Cennete, cehenneme. Ona göre öyle olur ki, ona göre pek kolaydı. Şöyle bir şey, sene veriyorum. Cennetlik misin, cehennem misin? önü göre seni tayin ediyor. Göklerde <Gülüyor> ve yerde en yücesi Pattar onun yegane galip, yegane hikmet ve hikmet sahibi odur. Yani kainatta tek güç, tek kudret odur. Ondan başka bir şey yoktur. O size kendi nefislerinden bir temsil getirdi. Size bizzik olarak verdiğimiz şeylerle sağ elinizin malik olduğu yani buna esip köle falan vardı ya şimdi de işçilerin köleliği falan yese malik olduğunuz köleleriniz ortaklarını bunu da bu hususta siz onlarla müsavi olur onları kendi saydığınız gibi sayar mısınız? İşte biz ayetleri aklını kullanacak bir kavim için böyle. Açıklarız. Bunu tekrarlıyorum. O size kendi nefislerinizden bir kemse getirdi. Size rüzgarlık olarak verdiğimiz şeylerde sağ elinize malik olduğu kölelerden ortaklarınız bulunurda da, da bu hususta siz onlara müsabe olup onları kendi sahibiniz sayar mısınız? Ha. Şimdi fırsatinizde, zenginsiniz, O evinize çalıştığınız insanlarla kendinizi aynı sevgi tutar mısınız? Eskiden hiç tutmuyor, ne de, şimdi denedir öyle. Bizden daha az seviyede olan insanlar şöyle kibeden bakarız. asla bakmamız lazım, bakmamız lazım. İşte biz ayetleri aklını kullanacak bir kavim için böyle açılır. Onun yüzden insan olarak da bir, bir farkı yok. Ancak şu var, belki sen çalışan, çabaladan, daha iyi yere geldin, ancak onun da insan olduğunu unutmayacaksın. O, o sene e, kullanın geldiğin fırsatları kullanamış vardı. Yokmuş elinde öyle fırça yapamaz. Onun <gülüyor> insanlık değerlerine değer vereceksin. Yoksa onu bir, bir, bir, bir, bir tekme vur hadi yürü, yürü, demeyeceksin. İnsana insan olmak haysiyetini tanıyacaksın. Hayır, o zulmedenler bilgisiz, bilgisizce kendi havalarına tabi oldu. Hani o müşkütlere karşı ya da bahsediyorlar. Daha evet ayet için de muhatapların nazarında bir şeyin iadesi, etseye, daha kolaydır. Cehennem hakkı göre ikisi de kolaylıkla müsabedir. Şimdi düştükler, bunu yapıyorlar. Allah o zulüm edenebilgi kendi hevalarına tabi olduğuna artık Allah'ın şaşırdığı kimseyi kim doğru yola iletebilir? Allah insana şaşırtmasın. Şaşırdıktan sonra doğru yola bulmak zor. Sonra, bak burada öyle dua ediyorum onu Allah'tan başka kim doğru yolu bitirebilir diyor. Ancak onun rahmeti sayesinde, gene doğru yol bulabilse onun sayesinde. Onlar için yardımcıcılardan hiçbir şey yoktur. Ona hiç kimse yardım edemez. Öyle bir şey bir, bir tekrini kendi atar, iyice boğar. Yetim cihmeti ve bugün cihmeti de böyledir. Birisi düştüğün bir tekbili bir kader. Ama bir umut var değil mi dedeciğim? Yani Allah'tan bir umut var mı? Evet, tabii. Çeş evet, tabii. Allah'ın ümit kesmeyeceksen zaten birçok kere beni umut de ümit kesmeyin diyor. Çok tabii, tabii. O halde, ey Habibim, yüzünü bir <gülüyor> muvahit, yani inanmış <gülüyor> olarak dine, Yine Allah'ın o fıtratına çevir ki, yani Allah'taki basıfına çevir ki, o insanları bunun üzerine yaratmıştır. Burada bir şey var. Diyor ki İmam Muharri, şu büyük hadis kilabının sahibi, bir, bir hadisten tartış ediyor. Her çocuk ancak fıtratı İslam üzere dünyaya getirilir. Her çocuk bir İslam şeklinde dünyaya getirilir. Bundan sonra anası, babası, Yahudi ise onu Yahudi yaparlar. İnanç bakımından. Nasrani ise, nastrani. Meclusu ise, meclusu yaparlar. Ee, Nitekim, kusursu doğan bir hayvan yavrusu içinde siz kulağı, dudağı, burnu, bayağı kesik olanı hiç görüyor musunuz? Şimdi görmeye başladık. Bunun sonra Peygamber Efendimiz'in bir şey bahsettiğinde Fıtratullah, Fıtratullah ayeti okumuştur. Diğer bir hadisi şerif i şerif imari de Dinlerin Allah'a en sevgili olanı eğriyi bırakıp da doğruya doğruye giden ve kolay olan dindir. Bu da işte zamanda ölü dinler de öyleydi. Onlar da doğruyu bırak eğriye saptırdılar. Şimdi çok şükür bizimkirimiz eğri, eğriye gitmiyor.